Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum mesela Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi, Perşembe şey Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Metropolitika'da iki kişiyiz. Aysim Türkmen ve ben Korhan Gümüş. Murat Güence de bize telefonla bağlanacak. Şimdi istersen Aysim bu artık gündem tek yani bu kadar süre içinde herhalde konuşulacak en önemli konu Marmara'nın dünkü açılış töreni ee, işte kıtalar arası açılış kıtalar arası cumhuriyet falan acayip başlıklar kondu yani böyle bir şey var yani bu tanıtım fırsatı kaçırılmadı açılan ne diye bakılırsa aslında. Bir de asrın projesi. Ha asrın projesi 150 yıllık proje falan ee, tabii ki yani 64 kilometrelik. 21. <gülüyor> asırların demek daha doğru olurdu belki herhalde. 19. Asırların hatta, projesi. Evet. 300 yıldır Evet. Şimdi tabii burada e, ha bunda söyleyelim sabah 8 çeyrek geçe bir de elektrik kesintisi oldu biliyorsun belki. Hürriyet de Hürriyet gündemde çıktı. E, bu elektrik kesintisi sonucunda yolcular yürüyerek tüneli geçtiler. Bu harika bir haber. Demek ki yürüyerek geçilebiliyor. Bunu, ee, bunu çok kıskandım Evet belki bir maraton falan da düzenlenir Avrasya maratonu belki tünelden de geçirilebilir Çünkü yanlarında yürüyüş platformları var Yani sadece raylar yok Oradan yürünebiliyor Belki manzaralı olmasını halk için istiyor Ben televizyonda birkaç kişiden görüşler duydum Niye bunun pencereleri yok diyorlar Ama haklılar bence en temel mesele bu Hani şimdi Venedik'e gidiyorsun mesela, Venedik'te tünelin altında seni metroya indiriyorlar ve metro metroyla dolaşıyorsun. E böyle bir şey biraz İstanbul'a haksızlık yani, tarihi sulliyeti göremesen bile boğazın denizden, böyle deniz altından bir görünüşünü falan yansıtsalar vagonun içine, vagonların içine ya da duvarlara mesela giderken aradan balıklar geçse falan güzel olmaz mıydı? Yolcular bunu istiyor. Teknik olarak imkansız... Değil Cam mı yapmak imkansız? <gülüyor> i̇mkansız diye bir şey yok canım. Uzay araçlarına bile o kadar basınca dayanıklı camlar koyuyorlar ki... ...belki ileride pencere açarlar. Yani bir öneri. Bunu e, yürüyüş yapan insanlar da herhalde fark ettiler. Yani ferah ferah yürümek varken şöyle etrafı görerek falan... E, ...bir betonun içinden gidiyorsun. Yani yürüyüş yapılacaksa, özellikle bu arızalar sık sık olacaksa... ...o zaman o kaldırım gibi iki tarafındaki platformların... ...içine belki küçük pencereler açılsa... Hani dev akvaryum falan gibi şeyler var ya açıldı. Onun gibi belki boğazaltı manzarası, işte göç eden balıklar, deniz kirliliği mesela. Bu da çok önemli. Yani insanlar deniz kirliliği hakkında bilgi sahibi olabilirler. Eğer o camlara işte bir şeyler yapışırsa falan kirlenirse. Ee, arada bir açılış töreni gördüm ben. Ee, muazzam bir cam silordusu ordusu vardı. Binali Yıldırım <gülüyor> geliyor diye. Ee, daha doğrusu açılışı denetlemek için. Ulaştırma Bakanı Sayın Ulaştırma Bakanı gelecek diye yeni kapıya gittim ben muazzam bir koşuşturma vardı ee, tam şey orası böyle bir şeye de benzemiş hani ne kent ...ne e, şey kırsal bir alan... ...böyle şey gibi bir yer olmuş... ...böyle meteoroloji istasyonu falan gibi... ...böyle arada yeşillikler, çakıllar vesaire... ...henüz daha herhalde düzenlemeler bitmemiş... ...zaten o istasyonun da... ...öyle şey bir havası yok yani... ...işte şehre uygun bir e, şey falan yok... ...biçimi yok yani... ...öyle kalem tıraş gibi orada duruyor... ...ortada böyle yuvarlak bir salon... ...şimdi bu şeyde bir koşuşturma yaşanıyor... ...acayip bir koşuşturma... E, ben dedim yani bu koşuşturma ne işte bakan geliyor bakan geliyor falan herhalde denetim yapacak tam açılıştan önce. Ee, elinde camsil şeyleri olan bir ordu çıktı birdenbire şeyin içinden tünelin içinden <gülüyor> ama böyle <gülüyor> kravatlı <gülüyor> kravatlı ve şeyli camsil ellerinde böyle camsil şeyleri var ya böyle hani böyle sıktıkça şey oluyor püskürtüyor. Onlar var ellerinde. Bunlar herhalde şöyle bir talimat verdiler. 50 kişiye cam sil, e, verin. Bunlar camları silsinler. Yani işte herhalde metro vagonlarının falan içi, içi dışı tozlanmıştır. Çünkü o sırada orada beklerken inşaat devam ediyor. Elektrifikasyon şeyleri matkaplar çalışıyor falan filan. Bir taraftan da gürültü var içeride. O çalışırken tabii biraz toz herhalde kalkıyor. Birisi talimat vermiş. Bakan geliyor... Bütün herkese bir cam sil verin diye. 50 kişi böyle... ...şey gibi hani... E, ...Çevik Kuvveti Polisleri gibi... ...ellerinde ama cam sil olan... E, ...bir ordu böyle gidip her tarafı... ...siliyorlardı falan. Böyle bir koşuşturmalar... koşuşturmalar. ...ama bu elektrik kesintisi ilginç. Yani... E, ...en olmayacak şey çünkü yani... ...iki tarafta çünkü farklı şebekeler var... ...biliyorsun Anadolu yakasında, Asya yakasında... E, ...Ayadaş var... ...işte bu... İstanbul yakasında Avrupa yakasında BEDAŞ var iki tane ayrı dağıtım şirketi var ve bunların ikisinden birden elektrik alıyor Marmaray yani bir tanesi bozulursa bir tanesinde bir kesinti olursa öbürkünden almaya devam edebiliyor ama bunun dışında da tıpkı havalanlarında olduğu gibi çünkü havalanlarında işte elektrik kesilince e, uçaklar inmekten vazgeçmiyor çünkü inmeye devam ediyorlar e, orada bir büyük jenatör var Marmara içinde çok muazzam bir jeneratör şey var, kompleksi var. Yani şehir elektriği kesildiği anda bunlar anında devreye girmeleri gerekiyor falan. Fakat işte bu sabah sekiz çeyrek geç elektrik kesildiğinde girmemiş. Devreye. girmemiş. O Tam zaman demişler ki seferlerimiz iptal edildi. Marmara ile ilgili hani biraz acele alel acele bir durum olduğunu yani zaten hani çeşitli kaynaklardan da bunu duyuyoruz açılış olduğunu hani cam silerlerle <gülüyor> kravatlı insanların camları silmesi elektrik kesintisinden zaten bunu hissediliyor anladığım kadarıyla. Evet. Bir de tabii yani bu bir şey de çanak çömlekçimizi beş sene oyaladılar demişti Başbakan. Yani acele ediliyorsa o zaman çanak çömlek diye yani yeni kapıda diyelim arkeolojik kazılar oluyor. İşte altın fırsat yani o zaman diğer bölümlerini Marmaray'ın değil mi o Şebeke üzerindeki diğer hatları, istasyonları falan yapmak için de fırsat vardı. Yani aynı yerde çalışılmadı ki Marmaray'ın sadece Projesi Yeni Kapı'daki transfer merkezine ibaret değil. Dolayısıyla diğer bölümleri en azından bitirilirdi. Şu anda ilk biten yer Yeni Kapı. Yani şu anda bir tünel çalışıyor aslında. Yani bir buçuk kilometreye yakın diyelim bir tünel var. Bir de onun dışında işte açık kazı yapılan bir bölüm var iki tarafta da. Yani ayrılık çeşmesinden, kazı çeşmeye aslında yani normalde bir motor seferiyle ya da bir vapur seferiyle gayet kaliteli bir yolculuk yapılabilecek şey. Biz insanlar yerin altından ve 5 milyar dolarlık bir bütçesi olan şeyle e, şu anda ulaştırıyoruz. Yani bu birinci etap aslında feasible bir etap değil. İstersen buradan girelim konuya. Çünkü Marmara'nın tarihinde aslında hep şöyle anlatıldı. İşte Londra'dan trene binen bir insan... Pekin'e gidebilecek aynı Katarlar e, sanki yük taşıyan şeyler de dahil buna e, Katarlar da dahil e, şeyden kesintisi olarak Avrupa Asya arasında yolculuk yapabilecekler. Marmara aslında şeyi bağlayan e, endüstriye ulaşım hattı deniyor yani 19. yüzyıl sonuna doğru şekillenen bu demiryolu şebekesini. Avrupa ile Asya arasındaki bağlayan bir geçiş noktası. Haydarpaşa ve Sirkeci garları onun için işlevsiz kaldı deniyor. Oysa ki Marmaray ortaya çıktı ki sonradan ortaya çıktı ki bu bir metro omurgası. Metro ana hattı. Yani bu bir şey değil. Tren hattı değil. Yani trenler şehrin dışında bitiyor. O yüzden zaten tartışma da burada başladı. Yani bu bir metro hattı olarak planlanmış olsaydı, o zaman Büyükşehir Belediyesi örneğin yapmış olsaydı, herhalde iki defa metro yapmak yerine E5 hattını deniz altından uzatıp, ki zaten aynı noktaya geliyorlar, E5 ve Kağıthane arasında olabilirdi. Tarihi Yarımada'ya Marmara'nın yapılması aslında hem bir taraftan, yani üzerinde büyük yapılaşma baskıları yaratacak, orayı bir ulaşım platformu haline getirecek ama yanına bir de kardeş geldi, araç tüneli. O da kum kapıdan çıkacak ve 8 şeritli otoyol bağlanacak tarihi yarımada. Ya. Oysa ki Marmaray kentselleştirilmiş bir proje olsaydı, iki açıdan çok önemli etkileri e, şey yapılabilirdi. E, Değiş, değişebilirdi. Bir tanesi şu anda sahilde yapıldığı için ek ulaşım maliyetleri getiriyor. Muazzam bir ek ulaşım maliyeti getiriyor. Yani ana hattın omurganın deniz kenarında olması, bir tarafının su olması çünkü eskiden tren hattı kazılırken o zamanki teknolojiyle tünel açmak e, mümkün değil. O zaman zaten şehir içi de değil. Yani bugün Fener Yolu, Kızıl Toprak Pendik dediğimiz yerler çok kolaylıkla yarısından hattın gidebileceği yerleşik yerleşim alanlarının yoğun olmadı bölgeler, banliyö bölgeleri. Dolayısıyla onun için sahilden yapılmış bu hat. Ulaştırma Bakanlığı da kamulaştırma bedeli ödememek için kendi hattını kullandı. Aslında pekala hani bu projeyi Bayındırlık Bakanlığı yapmış olsaydı ya da Büyükşehir Belediyesi ya da bu proje için çok aktörlü bir örgütlenme oluşturulsaydı ki aslında ulaşım yönetimi için bu kesin bir zorunluluk, o zaman daha verimli çalışacağı bir yat üzerinde olabilirdi. Bir kere burada temel problem. İkincisi tarihi yarımada gibi kentin e, nispeten hani e, birkaç yüzlük, yüz yıllık e, yapı stonu olduğu bölgelerde yoğun bir yerleşim ve dönüşüm baskısı yaratmazdı. Yani ...bunun tabii etkilerini şimdi biraz sonra Murat Kip Güvenç ile ayrıntılı olarak konuşacağız ama... Peki sence niye bu seçilmede de e, yani sahil yolundan geçmesi seçildi? Şimdi benim gözlemlediğim bir kere <gülüyor> Marmaray'da ben, benim haberim 97 yılında oldu. Yani hepimizin haberi belki o tarihlerde oldu. Çünkü Ulaştırma Bakanlığı 3. Köprü'ye karşı mücadele eden STK'ların o zaman toplantıları Büyükşehir Belediyesi'nde oluyordu. Çünkü... Tayyip Erdoğan'dan beri Büyükşehir Belediyesi 3. Köprü'ye karşıydı. O toplantılara gelmek istedi Ulaştırma Bakanı Müsteşarı ve raylı sistemi destekleyin, hükümet bunu kabul etmiyor. Bir bana destek verin, 3. Köprü bölgeye düşer dedi. Raylı sistem projesinden o zaman haberi oldu herkesin. Dolayısıyla bakanlıklar arasında bir kere bir rekabet var. Eğer Ulaştırma Bakanlığı kendi arazisinde bunu yapacak olmasa, o zaman projenin kontrolünü kaybeder. Bence önemli nedenlerden biri Türkiye'deki kamu modeli. Her kurum kendi açısından bakıyor. Yani projelere zaten kentselleştirme derken ben bunun üzerine durmak istiyorum. Çünkü yani sadece bir perspektiften yaklaşılırsa bir projeye o kurumun kendi mantığından bu kentselleşmiş bir perspektif olmuyor. Birçok farklı öncelik ortaya çıktı kültürel miras konusu, arkeoloji meselesi, e, istihdam yapısının dönüşümü değil mi? Bu Marmaray sadece bir ulaşım projesi değil. Dolayısıyla Yönetilirken, tabii ki bu bileşenleriyle birlikte düşünülmesi gereken, dikkate alınması gereken bu ranttaki değişimin e, biraz sonra Murat Güvenç'le tahmin ediyorum üzerinde duracağımız değişimin yönetilmesi gerekir. E bunu sadece bir seksiyon açısından baktığımızda karşılayamayız. Yani sadece ulaşım ihtiyacı açısından baktığımızda bu dönüşümü yönetmek mümkün değil. Dolayısıyla sorduğun soruya herhalde cevap bu olabilir. Yani kamu kurumlarının aslında ayrışmış bir bürokrasiye sahip olması ve kent ölçeğine geldiğimiz zaman bunun birbirleri arasında ilişkinin, koordinasyonun olmadığını projeyi birlikte yönetme tecrübesinin olmadığını görüyoruz. Bu yüzden sahildeki ...hat seçildi. Yoksa ortak bir şekilde... ...yönetilmiş olsaydı kent ölçeğinde bu proje... ...büyük olasılıkla... ...şehrin içinde başka bir... ...hatta gerçekleşecekti. O, metronun omurgası. Ama herkes bunu işte hala... ...tren hattının devamı gibi algılıyor. Bugün bile konuşulurken sanki tren hattı... ...devam ediyor yani. ne kadar uzanacak. İşte kıtaları birleştirecek. Tam da burada yani tam... ...yani gerçek anlamda alan yönetiminin... ...olması olmaz kullanılması gereken bir alandan bahsediyoruz. Kesinlikle çok Bütün farklı kendi öncelikleri için. alan yönetimi çünkü. hem de yani öyle bir evet. şeyden bahsediyoruz ki çünkü öyle mega bir projeden bahsediyoruz evet. ki hakikaten. Çılgın bir proje aslında bir yandan da boyutları itibarıyla evet. ve hakikaten e, yani bir sürü katmanı, bir sürü düşünülmesi gereken noktası var. Çok kısa bir yani programın girişinde söylediğim bir şeye de bir parantez açmak istiyorum. Yani hani insanlar e, bu projeyle nasıl irtibata geçebilirler? Nasıl bir, hani sadece bir ulaşım e, hattı olmasının dışında bir de hani yani çok e, şikayet eden bu arkeolojiyle de bir insanların bağlantıya geçmiş olması, geçirilmiş olması da çok hoş olurdu Ama Belki, Evet, Kurtarma kazısını yapıldı C ciddi kapsamlı bir kazıyı tabii. İlk yani defa bütçeler biz, ayrıldı falan. Bir evet. sürü programda da bundan bahsetmiştik. Evet. Yani hani Kazlı çeşmede, yeni kapıda mesela bu arkeoloji e, eserlerinin bazılarının sergilenebilmesi, yani böyle bir tarihi e, geçmişle İstanbulluların irtibata geçirilmesi, hem Boğazla senin dediğin gibi hani önerdiğin gibi Boğaz bazı bir irtibata geçmiş. Hem tarihiyle irtibata geçirilmesi artı hani kent yönetimiyle bütün e, kentlilerin birlikte Marmarayla ilgili de düşünmeleri, bazı hani e, birlikte kararlara varmaları da muhteşem bir deneyim olurdu tabii ki. Kesinlikle ben katılıyorum. Burada mesela <gülüyor> bu çok aktörlü deneyimi gerçekleştirmek için epey bir uğraştık. Yani işte ben 2007 yılında ...o belediyenin e, yaptırmış olduğu... ...bir kazulet proje vardı... ...alışveriş merkezi tipinde... ...yeni kapıya... ...onu gördüm ve... ...üstelik de e, ulaşım şeyleri arasında... ...bağlantının olmadığını fark ettik... ...bir mücadele verdik o projeyi iptal ettirmek için... ...o mücadele... ...baya iki sene falan sürdü... ...sonunda ama çok geç oldu belki... ...o proje iptal edildi ama... ...projenin hala bir e, alan yönetimi... ...uygulaması yok... Yani UNESCO'nun istemiş olduğu alan yönetim planı aslında bu açıdan çok iyi bir fırsat olabilirdi. Ee, burada bir mikro bölgeleme uygulaması yapılması için çaba gösterildi. Fakat kurumlar buna pek ilgi göstermediler. Çünkü toplantılara katılan kurumlar işte birisi geliyor ben diyelim Kültür Bakanlığı müze olmasını istiyor. Onun dışında bir perspektif yok. Burada bir arkeoloji müzesi olsun. Bunun dışında bir perspektif sergilemesi de mümkün değil. Hani kültürel miras yönetimi, buradaki işte yapısı ton dönüşümü vesaire. Vakıflar Genel Müdürlüğü geliyor. O da işte burada biraz bize ticari alan olsa iyi olur. Mesela bir halı dükkanı falan isteyen bile oldu. Yani herkes sanki burada bir pasta var ondan bir dilim almak istiyor. Bunu ben anlıyorum. Tabii ki bu aktörler özellikle e, kendi dar perspektifinden bakan aktörler kendi şeylerini temsil edeceklerdir. Ama projenin yönetiminde temsil dışı bir alan olması gerekiyor yani bütün bu öncelikler arasında dengeleri kurabilecek bir şeyin olması gerekiyordu bir yönetim mekanizmasının bunun olmadığını görüyoruz ben de çok basit bir şey söyleyelim aslında yerel yönetim seçimleri yaklaştı bu ne yapmak gerekir diye sorarsak Türkiye'de koskoca siyasi partiler var bundan sonra Marmara'yı nasıl yönetilecek şimdi şu anda kentin en önemli dönüşüm şeylerinden biri Fikirlerini sergilesinler. Yani İstanbul için ne öngörüyorlar? Nasıl bir yönetim yapılanması olabilir? Hiç seslerini duyuyor musun? Ben duymuyorum. Yani Marmaray konusunda fikir beyan eden bir siyasi parti ya da bir lider ya da bir aday. Marmara'yı ben çok aktörlü bir mekanizmayla UNESCO'nun istediği alan yönetimi planı içinde bilmem ne yapacağım. Yönetimi için çaba göstereceğim. Bunun mücadelesini vereceğim, vereceğim diyen. Ben duymadım açıkçası. Hani mesela Fatih Belediyesi'ne aday olan bir belediye başkanı varsa ya da Kadıköy'de hiç duymadım ya da Pendik'te ne bileyim. Yani e, şimdi Murat Güvenç'le telefon bağlantısına geçmek üzereyiz. E, tam da Murat Güvenç bundan bahsediyor. Yani yepyeni bir şehir doğuyor. E, Marmaray'la şimdi o şehrin nasıl olacağını biraz anlatacak. Tam da bunu hani politik olarak düşünecek bir aktöre ihtiyaç var yani. Bu, bu yeni şehri nasıl yönetecek yeni belediye başkanı? E, merhaba Murat Bey. Merhaba, duyuluyor mu sesin? Evet, duyuluyor. Ee, evet. Biz Ben ilk programa başladığımda sizinle Marmara ile ilgili program yapmıştık, onu hatırlıyorum. Yaklaşık yedi ee, sene geçti. <gülüyor> evet, dilimde tüy bitti anlatmaya ama... <gülüyor> <gülüyor> şimdi bizim Ortadoğu'da bir böyle şeyimiz Amerikalı bir hocamız vardı da gençler ya bu Türkiye'deki insanlarla konuşurken ben şunu şu izlediğimi şey yapıyorum ki Türkiye'deki insanlar soyutlayamıyor somutluyor derdi <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi somutlamanın zamanı geldi zannediyorum ama ben demin şeyi dinledim Korhan'ın söylediklerini dinledim ben %90 katılıyorum yani bu bu bu bir bu bir mühendislik projesinden ibaret bir şey değildir. Bunun yönetilmesi çok çok önemlidir ve de kısaca bir şey söyleyeceğim. Eğer biz bunu yönetmezsek bırakırsak bu şeyi tamamen arsa şeyinin piyasasının ve emlak piyasasının şeyine insafına terk etmiş oluruz ki burada çıkacak sonuçlar siyaseten ve de toplumsal olarak en hakkañyet, en de uygun, en adil sonuçlar olmayacaktır. Bu, bu, bu şey, bu yapılan iş böyle çocuk oyuncağı falan değildir. Çok çok önemli bir yatırımdır. Yani İstanbul'un belki tarihinde e, Tarihini yazanlar önümüzdeki yıllarda Marmaray'dan önce, Marmaray'dan sonra diyecekler. Biliyorum bir böyle metroya faaliyet atfediyorum. Yani sanki bir agent gibi bir şeymiş gibi ama böyledir. Yani bu kendi kendine <gülüyor> bu metro İstanbul'un altını üstüne getirecek ve bütün metropoliten çalışma sistemini değiştirecek bir şeydir. Bir projedir. Bu yüzden ben bunun hiç azımsanmamasını ve bunun şehrin kullanıcıları sakinleri açısından hakkaniyete uygun bir şekilde yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yönetmemek yönetmemek teslim olmak anlamına geliyor ve şu anda ben bunun bu şehir üzerinde ne tür etkiler yapabilir neler yapabilir burada hiçbir ön hazırlık göremiyorum. Belki emlakçıların yaptıkları şeyler haricinde evet, yani bu projeler... mantık olarak zaten hani bir şey olarak değişim getiriyor bu tip projeler ama bazen bu projeleri öngörür kamu yönetimleri ona göre kendilerini yeniden yapılandırır bazen de tersi olur yani bir proje yönetimi yeniden yapılandırabilir projelerin evet. de kent yönetimlerini yeniden yapılandırdığı söylenebilir yani böyle evet. bir karşılıklı etkisi olması gerekir ama buna ilişkin organlaşma yok yani ben işte, onun için işte Kültür Başkenti programında mücadele edildi. Bu projeyi evet. kentselleştirecek bir şey üretmek için bir alet ee, UNESCO alan yönetim planı içinde büyük bir mücadele verildi. Ee, Marmara'yı evet. yönetmek için gene evet. çok Ehli, aktörlü bir Peki <gülüyor> <gülüyor> kentselleştirmek diyorum sen ehlileştirmek diyorsun galiba. Evet yani <gülüyor> bence kentselleştirmek daha doğru bir kelime. Evet, evet. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. O sizin e, projenin bence e, ben o yarışmaya katılan ekiplerden birinin içindeydim. E, onun o yarışmanın bir tane önemli faydası olduğunu gördüm. Belki sen farkında mısın, değil misin? O şeyin e, o lastik tekerlekli tünelin çıkış yeri kazı çeşmeye alınmış. Yani. Aa, bu büyük e, bir, bir de, müjde de, bu. Ya. Bu büyük bir şey. Evet, bir, de, büyük bir, şey bir de e, battığı yerde şey de olmuş. Battığı yerde. E, salacak'tan değil de Göztepe'den bakıyormuş. işte yani, Tam Marmara spor, için spor, öngörülen yerler bunlar ilk Evet evet yani bunlar e, Böyle bir şey e, En azından o yarışmanın Böyle bir faydası olmuş Bizim hatırlarsan bizim projemizde de Proje şartlarımız yeni kapıdan çıkmasına rağmen Biz grup olarak onu oradan çıkarmayız Evet bunu, bunu kut, itir, kutlamak itirmiştik. lazım Kutlamak bunu lazım Sabahleyin, sabahleyin evet. konuştuk ve e, Yani hani Galip sayılır bu yolda mağlup dedik ya yani şeyle beraber e, Emre ile beraber yani hakikaten o yarışmanın e, belki en olumlu şeyi en olumlu e, yönlerinden bir tanesi belki bir küçücük bir duyarlılık kazandırdıysa bu olmuş olmalı. Yani o yüzden de boşa gitmedi. Yani bunu kutlamalıyız. E, kesinlikle. Artı... Bu çok önemli bir haber. Bilmiyorum basının haberi var mı? Çünkü yani, e, bu... E, mar... Sessiz, sessiz evet. sedasız olmuş bu. Ben dün de gördüm. Evet. Çok düz, bu sabahleyin de e, Emre ile paylaştım. Bu olağanüstü <gülüyor> ama, bir haber. Ama, ama, <gülüyor> ama bunu yani e, bu Marmara'yı böyle e, şey olarak da görmemek lazım. E, nasıl diyelim... Hani hep kara kara bulutlar halinde de çizmemek lazım. Yani metropolün bir tarafından bir tarafına bugün İstanbul'a gitmek çok zor. Ama evet. bu yapıldıktan sonra bazı bölgelerde de bir takım fırsat bugün yani bizim Fransızca'da yer değil non-lieu denilen yerlerin dönüştürülmesinde katkıda bulunabilir filan yani böyle bir olumlu tarafları da olur diye düşünüyorum ben Katanya'da buna benzer bir projenin sunumunu iz yani Katanya için yapılmış bir projenin sunumunu izledim belki sen de izlemişsindir yok, ee, bu şeyde Venedik Biyeneli'nde ee, orada e, bölgenin yani e, başkanı e, konuşmasında aynen buna değindi e, biz buranın bir e, yok yer olmaması yani bütün bu ulaşım Şebekesi içinde yer alan istasyonlar ve merkezlerin non-lieu olmaması için bu projeyi evet. yaptık dedi yarışmayı evet. ee, orada tabi çok geniş bir e, katılımlı bir uluslararası mimarlık yarışması yapılmıştı onun e, projeler ve maketler sergileniyordu bu sergide Venedik'te evet. 2006 yılında orada evet. bu e, şekilde yani uluslararası bir yarışmayla bütün istasyonların ve kent merkezlerinde yaratacağı dönüşümlerin en azından fikir düzeyinde sorgulandığını gördük. Şimdi burada çok önemli bir şey söylüyorsun. Ana transfer merkezinin projesi için müdahale edildiğinde yani bir, bir, bir şeye bir, merkezi yönetime bu, bu projenin yönetim için çok aktörlü bir alet gerekir. Ve bunun için UNESCO yönetim planı içinde bir mikro bölgeleme şeyinin uygulamasını gerçekleştiğinden de büyük mücadeleler sonunda diyelim bunu kabul ettirildi. Fakat bu araç tüneli projesi sonradan geldi ve monte oldu. Yani bunun evet. uzun süre sakladılar evet. ve araç evet. ortaya çıktıktan sonra Kumkapı'daki Balık Ali'nin oradan e, çıkışı vardı ve tam da yeni kapıda evet. ahtapot gibi bir kavşak öngörülüyordu. Evet. Sizin evet. proje ise bu veri evet. olmasına rağmen çünkü bu projenin evet. dışındaki bir veriydi ve adeta evet. yarışmacılardan ve e, bu yarışmayı hazırlayan, ulusal yarışmayı hazırlayan ekipten gizlendi seçici kuruldan ve şeyden. Sonra evet. monte edildi programa fakat şimdi evet. diyorsun ki yarışmadaki öneri evet. Evet. Aslında şeyi etkiledi <gülüyor> programı etkiledi bu yani olağanüstü bir. Sanki hasta kadar öyle olmuş yani ben de, evet. yani bu yüzden de mağlup olan aslında nasıl diyelim galip olmuş gibi yani şimdi. Bu durumda birinciyi nasıl üret, nasıl yani bugün paramız olsa birinciyi inşa etmek istesek hangi çema üzerine inşa edeceğiz? Ondan sonra bu durumda da kaybeden kazanmış oluyor yani. Evet. yani Kazanan yani, projede tamam, böyle bir şey yoktu yok, fakat tabii. uygulanmıyor. Kaybeden evet. projelerden yani daha doğrusu birinci olmayan proje ise... <gülüyor> şeyi çıkışını bu araç tünelinin Avrasya tünelinin çıkışını kazı çeşmeden öteye atıyordu, 60, evet, 60'tı evet, ve evet. o bugün uygulanıyor diyorsun değil mi? Hayır yani bizim bizim biz biz, biz yaptık onu. <gülüyor> e, tamam bizim yani proje. bunda belki payınız olmuş olabilir ama bazen de insanlar işte Sadu'ya davet edilince evet. e, yöneticiler evet, yani bazen faydalı, düşünüyorlar. Faydalı oluyor ama bence senin söylediğini şöyle yapalım yeni kapıyı bir tarafa bırakırsak şöyle bir şey yapabiliriz. yani bu Marmaray'ın tam olarak faaliyete geçmesi 2015'leri bulacak diyorlar. Yani bur zamandan 2015'e kadar İstanbul'da bu Marmara güzergahını kapsayan büyük bir uluslararası tasarım yarışması bir şey, yarışması yapılabilir yani bu metrolar bunlar parça parça veya bütün halinde nasıl çalışacak yani çünkü bu fırsatı kaçırmamak lazım şehirde çok evet, önemli evet. Bir çok şey. önemli bence ya yani bu aşamadan sonra yani proje yanlıştı falan bu tartışmaları bırakalım misyon Tabii, odaklı evet. bir örgütlenme oluşması evet. belki talep edilebilir ben evet. adaylardan ve aslında siyasi partilerden bunu bekliyorum yani İstanbul'un evet, yönetimine bu... talipsiniz Madem öyle evet. Marmara'nın gelecekte kazanacağı işlevleri düzenleyebilmek, gelişmeyi yönetebilmek için nasıl bir organlaşma öngörüyorsunuz? Yani dünyada Anladım. bunlar için misyon odaklı örgütler kuruluyor. Yani çok katmanlı, evet. çok aktörlü ve bağımsız bütçe şeyi olabilen, karma bütçe kullanabilen, danışma evet. organları olan, yaratıcı evet. süreçleri tetikleyebilen, yarışmalar yapan evet. vesaire, araştırma evet. projeleri geliştirebilen yani muazzam bir... Fırsat aslında bu kamu yapılanması için yani İstanbul'daki belediye seçimlerinden daha önemli bir şey Marmara'yın yaratacağı çok, etkiler. Çok çok çok aynen katılıyorum aynen katılıyorum. Yani bunu ve burada, burada, buradaki, buradaki şeylerin başarıların getirisi çok yüksek olacak. Buradaki başarısızlıklarında maalesef şeyleri bedelleri çok ağır olabilir belki bu e, kiralar yönetimler işte şeyler vergilendirmeler bilmem nelerle de ilgili çok çok boyutlu bir şey çünkü bu yani bir şehrin tarihinde e, karşılaşacağı en önemli e, en önemli şeylerden bir tanesi size bakın şöyle bir şey söyleyeyim Bun, bunlar ne yapar bu tür işler Ben e, çok eskilerde 1970'lerde Mansur tezimi Anadolu Yakasının imarı üzerine yaptım. E, o zaman köprüden evvel görüyoruz ki bütün İstanbul'un Anadolu yakasının İstanbul nüfusundan aldığı pay yüzde 17 ila 20 arasında değişiyor. Hiçbir zaman yüzde 20'yi geçmiyor. Ee, köprü yapıldıktan sonra ilk şeyde sayımda 2 yıl sonra bu 25'e çıkıyor. 10 yıl sonra 35'e çıkıyor. Bugün yüzde 50 oldu. Yani İstanbul'daki nüfus dağılımı bu şekilde değişti. Şimdi bunun üzerine bu köprünün, birinci köprünün kapasitesinin 14 katı... Ee, yüksek bir şey yatırım yapılıyor bu İstanbul'un yani size şunu söyleyeyim yani e <gülüyor> Bildiğiniz aşina olduğumuz İstanbul'un sonunu getirir. Bu, bu böyle kendi başına çalışılırsa yani bunun yönetilmesi, denetlenmesi ve bunun içerisinde bir mantık, bir şey, izleme olması lazım. Kendi başına bırakılamayacak kadar önemli bir yatırımdır diye düşünüyorum. Evet burada bildiğimiz e, kamu örgütlenmesi pek fazla işe yaramıyor. Ben yani işe koruma evet, kurulu evet. efendim projeleri denetlesin. E, yani yani o, abi, öyle bir şey, bu şey bir değil. Başkan, bu gelişme yönetmek başkan. başka bir şey. Yani kültür başka mirası şey. sadece proje denetleyerek yönetilmez. Ee, Evet, Başka şekillerde evet, bir yönetime ihtiyaç evet, var. Aynen. Bu Teşvikler olur, politikası olur vesaire. Evet, bu Şimdi... benim söylediğim yani senle beraber aynı saat dakikada konuştum kusura bakma da. Estağfurullah. Yani, heyecanlandım ee, şeyin e, yani kanunların kanun maddelerin yönetmeliklerin arkasında saklanan pasif bir kontroldan çok yani olayı öngören proaktif olarak engel olan şey perform eden, araya katılan. Ve de bir takım şeyleri mobilize eden bir e, şey yönetim planına ihtiyaç var. Yani bu da aslında e, yani şey ne kadar büyükse yatırım ne kadar büyükse belki idari olarak da bizim geçirmemiz gereken e, reform da o kadar büyük yani. Biz bu şehri bu şekilde artık yapamayız diye düşünüyorum. Marmaray bir şeyin dönüm noktasına işaret ediyor. Şimdi bu bahsettiğiniz dönüm noktalarının en önemlilerinden bir tanesi herhalde e, şu andaki e, siz e, bir röportajda da bunu söylüyorsunuz. E, şehrin aksı doğu batı aksı. E, evet. Yani evet, e evet, kurulmuş olan evet, ve köprülerle evet, kurulmuş olan evet. bu aks değişiyor diyorsunuz. Tabii şimdi insanlar artık e, yani bu aks yine yerinde duracak ama artık insanlar en kısa e, yoldan Kendilerine bu Marmara'yın bir istasyonunu atmaya çalışacaklar. Şimdi kapağı Marmara istasyonunu attığın zaman yani 15-20 dakikada İstanbul'un öbür tarafına gidebiliyorsun. Yani bu durumda Kuzey-Güney bağlantıları ki İstanbul'da çok zayıftır. Çok zayıftır. Yani Anadolu yakasında filan bakınız. Hep yatay yani ee, kıyıya paralel yollar yapılmıştır. Evet, Çünkü bu köprüler evet, bunu evet, getiriyor. Evet. Bu şimdi bu, bu zayıf bağlantıların üzerine Onların taşıyamayacağı kadar yük binecek ve buralarda mesela buralardaki e, ticaret profili değişecek, trafik değişecek, müşteri profili değişecek, orada ikamet eden insanlar değişecek. Yani e, size <gülüyor> bunu ben yedi senedir anlatıyorum ama bugün güney bir şey, evet. programında böyle bir şey yapmak e, çok çok önemli bir şeyin arifesindeyiz yani. <gülüyor> Anadolu yakasında bu Ankara asfaltı denen, yani E5 yapıldığı zaman daha önceki hatlar var. Diyelim Acıbadem'den Çamlıca'ya çıkan hat, Koşu Yolu'ndan İbrahim hattı, ilerden Göztepe'den gene Küçük Çamlıca'ya çıkan hatlar. Yani bütün bu hatlar, eski dike hatlar kesildi. Yani bu herhalde bu 60'larda, 55'lerde falan bu proje öngörülürken... Aslında bunların üstünden hep köprüler geçer. Dikkat edersen böyle bir evet. köprüler yani ızgara şey olmamıştır. Çünkü otoyol e, şeyleri yararak gider. E, topografiyi değiştirir. Yani evet. e, şey Tabii gibi değil. Otoyol değiliz. yapıldığı zaman E5 yapıldığı zaman o 1955'li yıllarda orada hiç kimse yaşamıyor. Yani o aslında deniz şehrin etrafında bir çevre yolu gibi yapılıyor. Ama şimdi bugün artık ortada kaldı. Ve yapıldıktan sonra da şehir o senin söylediğin yani o dikey bağlantılar gelişmedi. Öbür türlü yatay bağlantılar gelişti. Şimdi o gelişmemiş yatay bağlantıların üzerine öngörülmedik Trafik yükleri şey olacak ve de mesela ben çok olumlu bir şey duydum yani belediyenin dün şey yaptığı bütün otobüs hatlarını değiştirmişler değiştireceklermiş Marmara'ya bu çok güzel ama yeterli değil bunun üzerine daha başka şeyler yapılması lazım. Yani. Otobüs yetmez tabii yani. Yetmez tabii e, tramvaylar başka şeyler evet. yani şeyin mantığı değişiyor anlatabiliyor muyum? Ee, buna büyük olasılıkla e, bir takım rally sistemlerle yapmak zorunda kalabilirler çünkü Ar araz evet. caddeler buna uygun değil yani şey düşünürsek bir, Anadolu tabii, yakasının morfolojisini düşünürsek bütün binaların yıkılması lazım eğer tabii, tabii, bu tabii, tabii. arterlerin yani ama açımız... O öyle bir rant yaratacak ki e, Korancım yani öyle bir rant yaratacak ki o e, belki e, bizim Kentsel dönüşümde öngörmediğimiz e, büyüklükte operasyonlar tetikleyebilir. Yani mesela girişi konsorsiyumlar adaları satın alıp, <gülüyor> anlatabildim mi? Oralarda büyük büyük binalar yapabilirler. Örneğin şeyde olduğu gibi bu meteoroloji filan denen yerlerde olduğu gibi. Evet, yani, adalar için alarm yani o, zilleri. Evet, o, yani o meteorolojideki bina aslında e, bence... Göztepe bir, e, Meteoroloji. Bir, bir Göztepe'deki. Göztepe. Evet, Hı. evet. Oradaki o 45-50 katlı 4 tane bina yan yana o aslında bir nevi şahsına minasır bir, bir şey değil de bence semptomatik bir şey. Yani bak bu geliyor diye. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, peki bu şeyde şimdi e, deniz dolguları falan da yapılıyor. Hani insanın aklına şu geliyor. Bir tarafı su. Marmaray'ın evet. aslında bir tarafı yerleşim. Evet. Omurga olarak bakarsak bir tarafı su. Dolayısıyla e, adalara doğru sıçrama e, riski ya da şeyi var, potansiyeli var gibi geliyor bana. Hani adalara gitmek o zaman hani şeye gittiğimizde diyelim e, Marmara ile işte e, Kartal ya da işte Maltepe falan gibi yerlere çok rahat ulaşıldığında adaya gitmek ondan sonra artık bir 15 dakikalık bir motor yolculuğuyla e, motor, olabilir. E, Hatta evet, o aynen. dolgudan sonra belki bir köprü falan dahi olabilir. <gülüyor> Mesela büyük adaya oradan yani bir bağlantı inşallah o, yapılabilir. İnşallah aman bunları söyleme. <gülüyor> <gülüyor> Öneri olarak kabul falan şimdi aklıma şu, yani şu geliyor yani, yani denizin boşuna değil, doldurmuyorlar. Tifesi bile güzel değil yani. <gülüyor> Evet. Şehrin merkezinde de büyük bir değişiklik olacak diyorsunuz. Tabii yani bu da benim söylediğim işte bu şeyin içinde de yani yani, yani bu kiralar, kiralarla ulaşım erişilebilirlik birbiriyle o kadar ilişkili ki sen birisini değiştirdiğin zaman kiralar yerinde durmayacaktır. Yani bu sabahleyin ben İstanbul böyle odalarının tahminlerini okudum. Yani onlar e, Şeyde çok doğru olur, Haklı olarak yani Sirkeci'de e, Laleli'de ondan sonra Yenikapı civarında inanılmaz Kira artışları bekliyorlar yani Ticari kiralarda e, Bu kiraların artması demek Aynı zamanda da onu Ödeyebilenler gelir ödeyemeyen gider Demektir yani o zaman da şeyin Tarihi Yarımada'daki ticaret Profili iş yeri profili değişecek Demektir yani ben bunların hepsini yan yana koyduğum zaman bir Amerikalı ile konuşurken aşina olduğumuz İstanbul'un sonuna, sonuna geldik dedim. Yani bu kötü bir şey olacak anlamında söylemedim veya böyle bir kötüye işaret etmek için değil de şey diye söyledim. Yani böyle bir yani İstanbul bundan sonra bizim bildiğimiz şehir olmaktan çıkıp bilmediğimiz yepyeni bir forma doğru yeni bir, bir morfolojiye doğru gidiyor. İşte bunu demin Koran'la konuştuğumuz gibi bunu yönetmek bunu bunu buna teslim olmamak, buna biraz daha hani e, toplumsal adalete, ne bileyim yaşanabilirliğe, sürdürülebilirliğe uygun bir şekilde yönetmek lazım. Bu önemli bir fırsat yani, bunu kaçırmamamız lazım. Evet, bu Ayazma mahallesindeki yaşanan dönüşüm gibi olmamalı belki. Oraya Olimpiyat evet, evet. işte stadyumu evet. yapıldıktan sonra bu mezbellik de buradan kalkacak gibi. Ben dün şeye gittim, Langa Spor'un orada bir lokali var, eski bir ahşap evet. bina tam. Şeyin bulvarın yanında böyle kıyıda kalı vermiş. Olanga biraz daha çukurdadır. İçeride işte kiliseler var, evet. fırınlar var, içkili restoranlar var. Çok enteresan bir yer orası aslında. Yeni kapıyı mı söylüyorsun? Yeni, kapı. Yeni tamam. kapıda, evet. Tam evet. metro evet. şeyin evet. karşısı yani Marmara istasyonunun evet. evet. karşısında. Evet. Çok enteresan evet. bir şey var, doku var. Yani içeriye girdiğimiz evet. zaman sanki ona... hayat var yani toplumsal evet. bir hayat var. Onu, onlar bu, bu bu onlar hiç. ...kontrol edemedikleri bu kiralarla nasıl baş ederler, nasıl yaşarlar benim aklım almıyor yani. Anladım. Evet orada yani esnaf ve şeyle biraz konuşma fırsatım oldu. E, kimsenin şeyden haberi yok. Yani basında <gülüyor> okuduklarını yorumluyorlar. E, evet. Bakan gelecek, başbakan gelecek, işte buralar şey olacak, hani değerlenecekmiş falan diyorlar ama... Evet. E, ...hani bu projenin içinde bizim geleceğimiz ne olur diye. Evet, Onlara hani bir siyasi şey sunan yok. Yani bu gelecekle ilgili. Evet. Bakın burada aslında bir takım küçük üretim faaliyetleri var. İşte şunlar şöyle olabilir. Burada şu değişimler olacak. Buralar ofise dönüşebilir. Onun için haberiniz olsun. Yani siz burada Bide mesela böyle bir şey yapabilir ama BD kentsel dönüşüm alanı ilan ederek aslında ranttan pay almaya çalışıyor be, sanki. Aynen, aynen aynen. Yani başka evet. bir dönüşüm modeli gerekiyor bu kentsel dönüşüm. Evet, bugünkü e, bu 5366 kentsel, evet. sayılı bu, bu yasayla olacak gibi değil. Bir, evet. Yani, şey. Hemen belki bunun üstüne gitmek lazım. Ben muhalefet partileri ne yapacak ya da İstanbul'a aday olanlar ne yapacak derken biraz bunu kastediyordum. Evet, hem bu afet bunu... yasası denen yani bu şeyi yapı stoğunu yeniden yapılandırmayı şey yapan e, yasa olsun hem 5366 olsun yani bu tarihi e, alanlarda sit alanlarındaki e, şeyi dönüşümü öngören yasa bu yasaların aciliyetle değişmesi gerekir. Yeniden yapılandırılması gerekir çünkü katılımcı bir model öngörmesi gerekiyor adil olabilmesi için. Aynen, aynen. Yoksa Tarlabaşı projesi gibi olur, yoksa Sulu Kule projesi gibi olur bu dönüşüm. Aynen, aynen. Ve o zaman da bir asla siyasi açıdan da e, yaratmış olduğu etkileri e, şey yapmış olamaz. Yani küçük bir kesimi mutlu eder. Aynen. Aslında geniş oy tabanını da kaybeder. Yani bir bakımda da yani, böyle bir yani riski de var. Kesin bir faydası yok yani. Hani bunu, bunu, bunu, yani. bunu siyasi bir şey olarak söylemiyorum. Yani bu, burada başlatılan şeyin çok büyük bir faydası yok yani. ...memnun ettiği kadar memnuniyetsizlik yaratır... ...bunun yönetilmesi lazım yani... Evet. ...söyleyeceğim budur... Evet. Ee, ...ben biraz daha böyle... ...detayları da sormak istiyorum... ...hani mesela e, şehir merkez derken... ...onu da sordum demin ama... E, ...yani Taksim... E, ...bugünkü öneminde olmayacak sanırım... ...evet, evet olmayacak... Taksim, e, ...Taksim ne olacak... Bugün Taksim biliyorsun kuzey yönünde yani kuzeyi şehir merkezine getiren akımların bir çeşit durak noktası. Son durağı bir İngiliz, Fransız terminüs denirdi Yani şimdi artık Taksim terminüs niteliğini büyük ölçüde kaybedecek. Yani artık trenler e, Taksim'den gelip geçecekler. Yeni kapıya geçecekler. Yani yeni kapı civarı daha önem kazanacak. Taksim, in Taksim in önüne geçecek. Denir. Evet tabi şeyin e, burada, burada mesela işte ne bileyim ben. Anadolu yakasından Marmara'ya binen bir adam 20-25 dakika sonra Levent'e gelebilecek yani yarım saatte Levent'e uzunluğunda taksimde duraklardan birisi olacak yani bu da taksim üzerindeki baskının azaltılması bakımından biraz daha e, hayırlı bir şey yani bazı yerler üzerinde de şey olacak yani hayırlı etkileri olacak diye düşünüyorum yani. Peki yeni Biz kapının da. aslında doldurulması da. E, ah onu o, o tabi onu onu bir bakıma, onu kabul e, Bu kazanacağı yeni işlevlet ilgili evet, diyebilir miyiz? De. Çünkü tabii orası bence bence bence orası ne olacak bilmiyorum. Bir tane o bir deşarj istasyonu oluyor değil mi? Oraya bir miting alanı oluyor. Dünyanın en büyük miting alanı oluyor yani. Mitingde kime kime toplanacağız, ne yapacağız onu bilmiyorum ama muazzam bir şey... E, muazzam bir şehir e, halkını e, orada e, toplayıp Marmara'yı e, hakkında konferanslar hazırlanacak. E, konuşmalar yapabiliriz. Çünkü <gülüyor> Şeyde de aynısı Maltepe'de sahil de dolduruluyor. Evet. Yani iki evet. tarafın halkını gelin evet. ey ahali size Marmara'ya hakkında ve yaşayacağımız kentsel dönüşüm hakkında bir şey yapmak üzere burada kent meclisi toplantıları yapacağız evet. diye belki düşünüyor evet. Şimdi evet, buradaki şeyin artık güzel e, e, bu... Twitter'ların bilmem nelerin olduğu dünyasında artık bunu, bunlara, bunlara da gerek var mı bilmiyorum. Yani. Evet. Toplama yerine gerek var ama yani. O gösteri mahiyetinde oluyor biliyorsun. Toplu, evet, toplamak otobüslerle evet. insanlar getiriliyor uzaklardan, yakınlardan. Fakat ah, şu ah. şey olabilirdi aslında bu alan yönetim planı çerçevesinde Tarihi Yarımada'daki. İstanbul' aslında biraz daha küçük ölçekliği, çekirdeği ki yani binde dördü, binde beşi hep senin sözünü ettiğin. Şeyin merkezinde yer alıyor. Her zaman kentin evet. oda, Yani evet, bu evet, ne kadar evet. gelişirse geçsin bu merkez değişmiyor evet. diyorsun. Evet, evet, bu merkez evet. için aslında e, biraz Marmara çok geniş ölçekli bir dağılım sağladığı için şehri aslında eskisinden daha geniş bir alana doğru yayma potansiyeli olduğu için hani Hollanda'da falan yapıldığı gibi yani aynı nüfusu daha geniş bir alana yayma imkanı tanıdığı için bir bakıma kent merkezindeki eğer e, piyasa odaklı üretilmese bu iş kent merkezi üstündeki baskıyı kaldırıp Kent merkezini bypass edip kent merkezini çok daha konforlu deniz ulaşımı mesela ah, Venedik'te ah. olduğu gibi yaratılır ve o kent merkezine şeyler sokulmaz e, araçlar. Yani bir tür hani Venedik'in dışında nasıl gelişme bölgeleri var işte rezidanslar var şeyler var ama kent merkezi korunuyor. Belki İstanbul'da da Marmara'yı kullanarak şeyin e, dışarı e, kaçması... Ee, ...sağlanabilirdi nüfusun... yani ...desantralizasyona da hizmet edebilir... ...Marmara'ya aslında... Yani ...bence hala da hala açılmış bir şey yok... ...bu konuda... ...bu konuda bence... Ee, ...bu konuda yani altın bir fırsat var... ...bunu İstanbul'un şey yapmaması lazım... Yani mıknatıs gibi merkeze çekmek yerine halkı Marmara yoluyla aslında dışarı doğru itecek, ona göre önlemler evet. alacak. Yani benim benim senaryom tabii öyle olup olmayacağını bilmiyorum ama bu böyle hiç kontrol edilmezse zaten o senin söylediğin otomatikman yapacak. Yani şehir merkezindeki kiraları artacak, artacak, artacak, artacak. İnsanlar orada yaşayamaz hale geldikleri zamanda de nüfus desantralize olacak. Şehrin ortasında da iş yerleri olacak filan. Yani buna benzer süreçler tetikleyebilir ama yani bunları oturup ciddi ciddi yer yer her yerin özelliğine dikkat ederek çalışmak lazım. Bu da bambaşka bir duyarlılık gerekiyor Korancığım. Evet. Aşağı yukarı anlaşılıyor şeyler. Son etapta da bir de şimdi Anadolu yakasındaki demir yolu etrafı sanırım inanılmaz bir e, değişim geçirecek yani bir, bir küçücük evet, bir şekilde de buna da deneyebilirsek orada e, hani her bir istasyon e, demin bahsettiğiniz gibi Göztepe'deki meteoroloji e, arsasının e, e, evet. o, o, geçirdiği dönüşüme gebe değil mi evet, evet. yani mesela oradaki şey düşünün onlar 19. yüzyılda yapılmış romantik <gülüyor> istasyon binaları. Yan tarafında böyle işte 7 metrelik sokakla e, konutlara dağılan Erenköy istasyonunu düşünün, Göztepe istasyonunu düşünün falan. Hı. Yani bunlar böyle e, birer böyle şey gibi, ee, Biblo e, gibi şeyler. Villa bu, bu, bu, falan yani gibi değil mi? Biblo gibi yani Bilo. Biblo. Hı. Yani benim çocukluğumdaki gibi duruyor yani o istasyonlar. Şimdi bunların üzerine, bunların üzerine bu, bu... bu Zaten o... Şimdi istasyonların yeri değişecek. Yeni istasyonlar, yeni peronlar, her istasyonun kenarına otobüs turakları, otobüs turaklarının yanına parklar, işte bilmemizler yapılması gerekiyor. Bunların hepsi geldiği zaman o bölgede binlerce kişinin transfer olması demek. İnsanların hiç uğramadıkları yerler artık gündelik hayatlarında transfer ettikleri yerlere dönüşebilir. Mesela Fener Yolu istasyonu böyle bir yer olacak. Yani... Bu Özgürlük Parkı'nın önünde. Mesela Kızıl Toprak İstasyonu kalkıyor. Yani artık Kızıl Toprak İstasyonu diye bir yer olmayacak. Ondan sonra şey Söğütlü Çeşme'de olacakları tam gözümde canlandıramıyorum. Çünkü orada aynı anda hem E5 hem Metrobüs hem şey efendim ee, bu şey metrosu Kartal metrosu bir de bu marmara hepsi birbirin içine girecek yani orası orası İstanbul'un yani söztü çeşme İstanbul'un böyle yeni kapı sonra belki ikinci önemli belki daha da önemli bir yeri haline gelecek yani bütün bunların tasarımı şeyini böyle şeye bırakmamamız lazım. Bunu, bunu bunu dikkate almamız lazım diye düşünüyorum. İlk itirazlar da var. burada olmuştu zaten. Yani benim de içime hiç şey sinmedi. Yani bu e, Haydarpaşa istasyonu ki etrafında çok geniş e, şey var. Büyük bir arazisi var. Evet, Yük evet, limanıyla evet. birlikte katarsak hele İstanbul'un belki şu anda en önemli kamu arazilerinden biri. Sirkeci istasyonu ki o da çok büyük bir e, alana tekabül ediyor. İçinde bir evet. dolu gümrük binası var. İşte şeye kadar var. Mekanik şeyleri atölyeleri vesaireleri. Ceristasyonları. Bu kadar geniş bir alanın ki bu aynı zamanda şeydeki bütün hava gazı fabrikası yedi kule civarındaki endüstriyel alanı da içeriyor. Aslında bu bölge, bütün bu kıyı şeridi Marmara'nın dışında kalabilirdi. Yani Marmara bunu atlayarak Bağlanabilirdi. Ah, evet. O zaman da e, konforlu bir şekilde burada kent içi bir ulaşım sistemi olarak aynı istasyonlar kullanılarak devam edebilirdi. Ben bunu evet. yani bunun çöpe atılmasını anlayamadım. Yani bu sistem aslında evet, evet Haydarpaşa'ya evet. bir takım yeni ek işlevler olabilirdi. Yani istasyonla birlikte çok güzel e, onu tamamlayan kültürel işlevler de olabilirdi vesaire. Ama bir bütün olarak bu hat bu eski endüstriye ulaşım hattı korunabilirdi aslında. Ama senin işte de bu başta söylediğime geliyor bu, bu problemi düşünmek için soyut düşünmek gerekiyor. Biz ise önce, önce somutlayıp evet. ondan sonra düşünmeye başlıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı çünkü kendi şey üzerinden hareket etti ve i̇şte aslında yani. tren hatlarını birbirine bağlıyormuş gibi Marmara'yı tasarladı. Evet, evet. Ve raylı yani sistemi olduğu için de uzun süre bu proje bastırıldı. Yani evet. hükümetler tarafından dikkate alınmadı. Nihayet evet. İstanbul'un ihtiyacı artınca bu sefer de metro projesine dönüştü aslında. <gülüyor> evet aynen aynen evet. aynen. Neyse daha önümüzde çok uzun bir şey var gibi geliyor. Öğrenme süreci. Macera var. Evet. Macera öğrenme süreci şey yap. Ama bunu işte olumlu kullanmamız lazım. Yani. Evet. Ee, sanırım kentin yönetimlerinin düzenleyemediğini <gülüyor> Marmara kendi kendine düzenleyecek. Evet gibi. evet bir tane şey vardır bir laf vardır dünyanın hiçbir metrosu yanlış yere gitmemiştir diye yani <gülüyor> <gülüyor> gittiği yeri gitti öyle değiştirir ki yani <gülüyor> doğru hale getirir kendi kendi talebini yaratır yani hani talepsiz kalmaz ama. Ve metro'nun talepsiz kalmaması bizim açımızdan yaşanabilir iyi adil bir şehir çıkarır mı onu da bilmiyorum. Metro sadece talepsiz kalmaz yani. Ama burada İnşallah ulaştırma bakanlığının bu, Bakanlığı bu karar vermiş olması üzerine düşünülmesi gereken bir konu. Yani bu evet, eski endüstriye ki. ulaşım hattı kentin yapısının, 19. yüzyıldaki yapısının aslında şekillendiren ana omurgalardan biri. Evet, tabii, tabii, Dolayısıyla tabii. bu e, yani Erenköy semt olarak düşünürsek, Üst Göstepe'yi, Bostancı'yı vesaire. Şimdi bu bir kültürel miras problematiği içeriyor kendi içinde. Evet, Acaba bir kerede yani, silinmesi yani. gerekir miydi bu omurganın? Yani edilmesi? bence ben, bak, çok doğru bir şey söylüyorsun. Bu kültürel mirası abideye indirmemek lazım. O mahallelerin dokusu yok ...yolları, sokakları kültürel miras değil mi abi? Yani sadece cami, çeşme, medresi midir şey? Yani bizim bu bölgenin altın üstüne getirmeye hakkımız var mıdır? Binalar tescilsiz diye anlatabildim Yani o yüzden... Bu işte daha uzun bir şeyimiz var. Uzun bir e, çapalayacak uzun bir yolumuz var hocam. Evet. çabalayacak ve çabalayacak uzun bir e, hattımız var. Evet. evet. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Bu daha ederim. bir başlangıç evet. diyoruz. Ben <gülüyor> <gülüyor> Evet. Marmaray çalışmaya devam edecek. <gülüyor> evet. Görüşmek, Görüşmek üzere. dileğiyle. Marmaray çalışıyor diyebiliriz. <gülüyor> evet. Bugünkü arıza hariç. Sağolun. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İstersen koran e, veremediğimiz müzik arasını şimdi e, kullanalım. E, biz de Laurit'den e, bir parça dinlemek istiyoruz. E, city Lights. way, anyway, don't this city lights bring us together Charlie Chaplin's cake well it flicked away the rain things weren't quite the same after he came here but then when he left upon our own request things weren't quite the same after he Here. Don't these city lights Bring these streets to life Don't these crazy men Bring us together In rainy day You can't dance on this way Don't these city lights Bring us together We're supposed to be a land of liberty, and no city light to blaze forever. But that little train on that sweet cold land, when he left us, this you left for an the Evet Marmara ile ilgili yaptığımız bu programın sonuna geldik. Marmara ile ilgili aslında bu programın sadece sonuna geldik ama bu konuyu tartışmaya ve daha da geniş boyutlarda düşünmeye açmamız gerektiğini de hani çok acil bir şekilde gördük. Bundan sonraki programlarda e, hem tarihine bakacağız. Yani Marmuray projesi nasıl aslında düşünüldü? Belki 19. yüzyıldan itibaren nasıl evet, yönetimlerinin işte genel Ondan olarak alt e, projelerinin aslında yönetimiyle taşıdığı ilişkisi, ilişkiler. 2000'li yıllardaki yıllardaki hmm. gelişmeleri ve aslında yani daha da önemlisi belki de e, beyin fırtınası yönteminin etkilerini e, tartışabileceğimiz bir sürü program yapacağız. Evet destekleyicimiz Daniel Barslov-Magrov'a çok teşekkür ederiz ve iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysun Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Çok zor ki, bunlar kolay, kolay yani elektrikçiler terk etmedi, tersi yapmazlar Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.